elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah bir arkadaş soruyor e, bakara surasında Harutla marutun adı geçiyor bunlar nedir bazı rivayetlerde bular melektiler işte indiler e, fitneye düştüler e, zineye düştüler vesaire bazı kitaplarda e, okumuş bunun hakkında soruyor bunun gerçek şeyi nedir tefsiri nedir evet ehli sünnete göre harutla Marut içi tene melektir Allah subhanehu ve teala hikmeti gereği de bunları nerede indirdi Babil'de Babil neresidir bugün de Irak'ın Cüneyi'nde meşhur bir Medine'dir eseri tarihi bir Medine'dir o Medine'de büyük bir e, hazarat büyük bir e, şey vardır tarih büyük bir devlet tarihi vardır orada kültür vardır orada o da e, babillerin kültürü e, eski kültürlerden birisidir. Bunlarda en meşhur e, yöneticileri Nebukadnezar, Hammurabi. Hamurabi. Hamurabi ilk kanun insan oğlunda ilk kanunu düzen Hammurabi'ymiş. Bu hamurabi de e, Babil'in şeyli. Ondan sonra ne bu gelmiş, ne bu da Babil'de çok güçlü bir yöneticidir. Bu çok güçlü bir yönetici, meşhur e, tabi Hazreti Süleyman'dan çok sonra gelenlerdir bular. E, Filistin'e gidip Filistin'i işgal edip Yahudileri getirip e, Babil'de esir etmiş, onları çöl etmiş Babil'de getirip onları çiftçi, mifçi, şöyle diye iş çalıştırmıştır Yahudileri Harut lan Marut işte o e, bölgede indi, Babil bölgesinde indi e, bu, bunların da görevleri insanlara ba, e, sihir öğrettiler bu çimelek indi insan kılıfında bunlara ne öğretti insanlara sihir öğretti e, ama sihiri öğretirken de söylüyordular e, bu sihir ee, böyledir bunu da öğrenirsiniz ama amel etmezsiniz yani iptil Amel etmezsiniz ee, Bu da küfürdür söylüyorler Ondan sonra görevleri bitiyor Bunlar bir de gidiyorlar Allah'a indinden Biz ehlü sünnete Ehl sünnet tefsirlerinde mutamat inancımız bu meleklerden bu kadardır bunun haricinde bize açıklama gelmemiştir açıklama gelseydir bunun haricinde biz bilirdik Resulullah'tan gelirdi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir açıklama gelmediği için bu kadarıyla biz yetiniriz Allah'ın hikmeti gereği tabi bunun tefsiri var gelelim ayete ayet 102 ee, ayettir Bakara surasında ayette ne diyor tabi Yahudilerden bahsediyor Allah subhanahu wa Taala. Önce 101. ayet ne diyor? Ve lemma ca'ahum rasulun min indillahi musaddiqen lima ma'hum. Nebada fariqun minallazina utul kitab kitaballahi waraa'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ondan da önde tabii Yahudilerden bahsediyor ayetler. İşte bu Yahudilerden diyor Resul Celle Celalühünden yaptılar? Kitabı yani waraa'a zuhurihim. Allah'ın kitabını terçettiler ne ittiva ettiler, ettiler? E kendi e, şeylerini ittiva ettiler havalarını sonra ne diyor Allah subhan Teala tabu Yahudiler uydular neye uydular me tutla şey me tutla şey hayatı şey Süleyman'ın mülkünde Süleyman Aleyhi salat ho büyük ölümmdarıdır hem peygamberidir hem kralıdır hem peygamber hem kral hem de çok büyücü bir kral. dünyaya hakim oldu, her yere hacim oldu. Gücü vardır, bilirsiniz Süleyman Aleyhisselamın cinler bir Allah teskil etmiştir, onun gücü altında çalışırdılar. Hazret Süleyman'a diyor şeytanlara uydular ve tabu ma tutla şayatun alamul Hazret Süleyman öldükten sonra şeytanlar Süleyman'ın adıyla ne yaptılar? Dediler Süleyman işte ee, böyle tılsımlarla sihirlerle bu cüce yetişmiştir halbuki Süleyman e, aleyhisselam peygamberdir ama şeytanlar Süleyman'ın dilinden insanlara bunu öğrettiler onlar da ne yaptılar göz göre göre Hazret Süleyman'ın e, sözlerini nübüvvetini unuttular başladılar şeytanlara tabi olma ayat sonra ne devam ediyor Süleyman Süleyman küfretmedi çünkü sihir ee, tılsımlar nedir? Çıfırdır. Velakinne <gülüyor> şeyatine kafaru. Şeytanlar çıfır ettiler. Süleyman çıfır etmedi. Süleyman tılsımlar da işlemedi. Velakinne şeyatine kafaru. Yuallimûnen nâse s Şeytanlar ne yapıyorlar? İnsanlara sihir öğretiyorlar. Onun için arkadaşlar, Yahudiler meşhurdular sihirden dünyada. Sihirin kralı dediler. Sihirin, Sihirin kralı Yahudilerdendir. Rivayete göre de sihirin, Yahudiler nereden aldılar bu sihiri? Misirlilerden aldılar. Şimdi Hazret Yusuf Misir'de yerleşti. Hazret Yusuf yerleşti, Beni İsrail orada yerleştiler. Ondan sonra bunlar ne oldular? Binlerce sene türediler, çok aldılar Beni İsrail Misir'de, kaldılar Mısırlılarla. Mısırlılar de bilirsiniz meşhur sihirdendir. Hazreti Musa'nın da, sonra Hazreti Musa geldi Fıran'a. Neyle geldi? Mucize ile geldi sihiri iptal etmek için. Yahudiler o sihiri getirdiler Filistin'de memleketlerinde atamadılar onun üzerlerinden. Ne yaptılar? O sihirden meşhurdular. Şu ana kadar Yahudiler sihirden meşhurdular. İşte ne diyor? Süleyman'a uymadılar nübuvvetine Allah'ın emrine. Ne yaptılar? Sihire uydular. Sihire uydular. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ şeytanlar öğretiyorlar şimdi şeytanlar bunlar zaten sihre meyyel Yahudiler eskiden getirmişler Misirlilerin tarihinden onlar için ne yaptılar şeytanlar da gelip bunu destekliyorlar yeni sihirler öğretiyorlar bunlara bunlar da ne oluyordur tabi olurdular, şeytanlara çünkü sihir kısa yoldan cüc veriyordu insana ondan dolayı ee, uyurdular ona sonra allah Teala ne diyor sihire uyurdular Şeytanlara, şeytanlar insanlara sihir öğretirdi. Wa <gülüyor> ma unzil al al melekeyni bi babila Harut wa Marut. Bir de çi ma uydular? Melek, ki melekindi Babil'de Harut wa Marut. Buların adları nedir? Harut wa Marut. Ki melek? Wa ma unzil al al melekeyni bi babila Harut wa Marut. Bular ne yaptılar bu meleklerin indiler Wa ma yuğlumani bular sihir öğretiyorlar. Ve ma yualliman min ahadin hatta bir kimseye öğretirken öğret öğretiyorlar talebelerine diyorlar ki öğret öğretilirken öğretme asnasında diyorlar bakın dikkat edin. İnne ma fitne. Allah bizi fitne olarak göndermiş. Bu sihir bir fitnedir. Sen bunu öğreneceksin ama amel etmeyeceksin. Bu intiham babıdır. Fe la tekfur. Küfür edersin bunu öğrensen, amel etsen. Fe Öğreniyordular minhuma. Öğreniyordular o meleklerden. Ma yufarriku bihi beynel mar'i ve zavci. Karı kocanın arasını büyüden bozuyordular. Ve ma hum bi dharine bihi. Asılda bunlar bozmuyorlar. Zerel de veremezler. Kimse kimseye zerel veremezler. Min ahedin illa biiznillah. Allah'ın emri olmasa. Çünkü bu evrende Allah'ın emri olmasa bir şey olmaz. Allah niye bazen şerh odaklarını e, emir verir, e, şey verir, cüc verir yen yani, e, olara temcin verir hikmeti gereğir bir hikmeti var olara temcini başkaları için intihandır ve bir de öğreniyordular me ve la bu a, öğreniyordular neyi sihri sihir de asıl da kendilerine zarar verme veren bir şeydir fayda olan bir şey değil fayda nedirdir Allah'ın ilmindedir nübuvettedir ne öğreniyordular zararlı şey öğreniyordular وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ <Gülüyor> مِنْ خَلَقٍ Biliyordular da iyi biliyorlar bu sihirin karşılığında ahirette bir ecir yoktur ecir nerededir? ecir e, nübuvvete ittiba'tadır وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ اَنْفُسُهُمْ <gülüyor> bi'se yani en adi şeye kendilerini sattılar onun da yeri nedir? he? ataştır لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ilmi Akılları odaklanmıştı şerre Yahudilerin. Bugün de, de öyledir. Akılları odaklanmış şerre gözleri görmüyor. Sonra ayette devam ediyor tabi. Eğer ola iman etserler Allah'tan korksaydılar لَمَتُوبَةٌ min عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا <يَعْلَمُون> ona. Ondan sonra devam ediyor. يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ Devam ediyor. Şimdi burada bizim inandığımız ehl sünnet olarak Harut Marut kimelektir Allah bunları indirmiş. Alimler diyorlar ki bu Yahudiler insanlara sihir öğretirken, çünkü Yahudiler Babil toplumunda mustazaf Bir sefer çendlerini cücülü göstermek için sihirden Babilleri korkutuyorlardı. Babiller de hakikaten bunlardan korkmaya başladı. Bahtlar sihirleri var bunların etkileri oluyor. Bu sefer Allahu Teala hikmeti gereği bu kimeleyendirdi. Dedi bakın bu Yahudiler nedir? Bu Yahudiler aslında cüzleri yoktur. Bu sihirden yapıyorlar. Bu sihirde kolaydır. Yani bil, her çeşmini öğrenebilir. İşte öğretler insanlara. Bakın bu Yahudilerin yaptığı saktaçarlıktır, sihirdir. Doğru bir şey değil. Öyle cüzli bir her çeşfini öğrenebilir. O zaman öğretirler. Ama öğretirken de diyorlar insanlara yapmayın. Bu sefer ne yaptılar bunlar? Kalktılar. O me melekin sözünü dinlemediler. Ne yaptılar? Sihri işledi. İşleyince ne oldu? Kendileri çifre düştüler. Bu ayetin anlamıdır. Bura kadar bizim hiçbir sorunumuz yoktur elhamdülillah. Ehli sünnet olarak bu ayeti şöyle anlıyoruz. Bu ayeti nasıl anlıyoruz? Bu ayeti anlıyoruz. İnnehu bu çimelek indi Allah'tan bir iptiladır. Ondan sonra o çimelek mukarram muazzaz Allah indinden ne zaman nerede bir de yukarı çekildiler gittiler. Melekler Allah istediği zaman ne olur? insan kılıfında gelebilir. Mesela Cibril hadisi. Biliyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide oturmuş. Bir tane arabi, ülferi temiz, saçı simsiyah, üzerinde sefer izi görükmeyen Hazreti Ömer'in vasfına göre geldi oturdu Resulullah. Ya Resulullah dini öğretmene dedi. Gittikten sonra Resulullah dedi bu Cibril'dir gelmiş size dini öğretiyor. Cibril aleyhissalatu vesselam insan kılıfına girebilir. Allah Teala istedikten sonra her şey olur. İşte bu konuda da Cibril, bu iki meleği göndermiş fitne olarak. Ne zaman gönderdir? E, Babil'de gönderdir. E, hikmeti nedir? Halimlerin dediğine göre hikmeti budur. Şimdi burada, bura kadar hiçbir sorunumuz yoktur. Biz teslim olduk, ehl Sünnet olarak elhamdülillah bu kaderdir. Ama bizim maalesef bazı kitablarımıza, İsrailiyet, Yahudilerden gelen, ee, sonradan Yahudilerden Müslüman olanlar işte kendi masallarından, kitaplarından bu olayla ilgili aktarmışlar. Bazı müfessirler de maalesef bunu geçmişler ama alimlerimiz bularak elleri tetikte bu rivayetleri yan tazif etmişler, yan uyduruk demişler. Onun için bütün mu'teber alimlerimiz bu meseleleri tehkik ederken itibar etmemişler. Şimdi burada bir şey var. Diyorlar ki Yah e, Yahudilerin uydurum e, uydurdukları meselelerden innehu melekler mahsum değil. Melekler hata yapabilir. Çünkü insanlara sihir öğretiyorlar. Öyle bir şey yoktur. Zaten melekler Allah'ın emriyle gelmiş. Bir de ne diyorlar? Melekler tabi bu da rivayetlerde var. Bu da İsrailiyettir. Bu ki melek e, melekler ha, e, melekler da Rabbil aleminle şey yaptılar. Dediler ya Rabbi niye insanoğlu bizden daha faziletlidir? E, mümin hakkıyla imanın Allah Teala dedi ki onlar nefisleri var. Nefislerine hakim oluyorlar. Ben imanıyorum. Sizin nefsiniz yoktur. Bunlar dediler bize de nefis versen ya Rabbi biz de hakim oluruz. O zaman dedi ki iki tane seçsin aranızdan. Onlar da Harut Marut'u seçtiler. Allah Teala bunları gönderdi dünyaya. Bunları dünyaya gönderdi. Babil'de indiler bunlar. E, bunlar e, normal çalışırlar, ibadet edirler, her şeye hoş. Bir gün bir güzel kadın gelir, kendilerine hakim olamazlar. İşte o kadından zineye düşerler. Ondan dolayı ha, zineye düşmeden de önce şöyle düşerler zineye rivayette göre, oların rivayetine göre. Bu kadın diğer e, benimle e, yetemezsiniz illetki beni öğretin İsmül i azamın sırrı. Allah'ın en azim adını, ismü'l-i azamın sırrını desen, onu ilan bu melekler ne yapıyormuşlar? Semaya inip çıkıyormuşlar. Bu sefer söylemişler o kadına. Bu sırrı almış o kadınlardan. Kadınla yatmaya ipçil olmuşlar. aç kurmuş başlarına. haşva ve kefe tebi. Ee, ne yapmışlar? Kadın demiş benimle zine yaparken e, üç şey seçeceksiniz. Yen e, içki içeceksiniz. Yani e, Çocuk var bu çocuğu öldüreceksiniz e, Yen de Zineyi yapacaksınız e, Bular diğerler. E, şimdi biz e, e, çocuğu öldürsek Katildir içki içsek haramdır En iyi şey zineyi yapalım Zineyi yapmışlar e, Pardon demişler Zine de şeydir İçki içmişler Sonra zin, e, Katletmişler zine yapmışlar işte o kadın da is, e, İsmül Azam'ı onlardan almış O kadın ne yapmış Bir sefer İsmül Azam'ı söyleyip havaya çıkmayı istemiş Asmanı çıksın Allah Teala onu bir yıldız yapmış Şu anda havadadır o yıldız Adı da Zuhur yıldızıdır Tabi bunlar hepsi nedir Hırafettir aslı yoktur Harut maruta ceza vermiş Allah Teala demiş Yen bu dünyada yen o dünyada cezanızı seçin Yen bu dünyada ceza vereceğim size Rabbil Alemin demiş yani o dünyada Demişler bu dünyayı seçiyor. Onlar da ayaklarından ters olarak bu samada bugüne kadar asılmışlar kıyamet gününe kadar da devam edecek. Bunun yeri var mı? Hayır, bunun yeri yoktur. Bu uydurmaktır, krafattır. Biz ehli sünnet olarak böyle bir şeye inanmıyoruz. Bu da nerede geçiyor? Bazı kitaplarımızda geçiyor ama alimler birçoku bunu reddediyor. Muhakkık alimler İbn Kesir'dir, Taberî'dir vesaire. Muhakkık alimler bunu reddediyorlar. Çünkü melek melekler masumdular. Melek masum olur her zaman. Ee, melek masumdur Bütün ayetlerden Ehli i sünnet, sünnet seçim hakkı yoktur. Melek Allah'ın e, emrine karşı gelemez. Ee, Harut Marut'un da kıssası bize göre bir iptila babıdır. Allah subhanahu ve teala gönderdi. Yahudilerin sihrini iptal etmek için ortaya çıkardı. Bir de bir fitnedir. Evet. بودة بقدر والحمد لله رب العالمين